Sinefil Hazırlayan ve sunanlar Melis Behlil ve Yeşim Burun She likes the wind pulling while we're tilling up the land She's even kind of crazy about my farmer's tan She's the only one who really understands what gets me She thinks my tractor's sexy up in the loft and talk with the radio on she says she's got a dream and i ask what it is she wants a little farm and a yard full of kids and one more teeny weeny ride before i take her home she thinks my tractor's sexy it really turns She's always staring at me. Trucks, but if it runs like a deer, man, her eyes light up. She thinks my tractor, she thinks my tractor's sexy. It really turns her on. She's always there track to sexy she thinks my track to sexy she thinks my track to sexy Merhaba 94.9 Açık Radyo'da Sinefil'de bir canlı yayın programında da karşınızdayız ben Melis Behlil ben Yeşim Burul Bu haftaki programımızı Kenny Chaney'den She Thinks My Tractor's Sexy adlı parça ile açtık zira bu hafta gösterime giren Jack Reacher Asla Geri Dönme filminde kullanılan bir parçaydı bu Evet, e, bu Jack Reacher filminin ikincisi bu hafta itibariyle vizyona girdi. Şimdi hem Jack Reacher'dan hem de haftanın diğer vizyon filmlerinden bahsedeceğiz kısaca. Ama öncelikle her zaman olduğu gibi iletişim bilgilerimizi verelim size. Açık Radyo'nun telefon numarası. 212 alan kodu 343 4040. Programımızın e-posta adresi ise sinefiller Ayrıca bu haftaki program destekçilerimiz Ayda Manıkyan ve Tülin Özen'e çok teşekkür ediyoruz. Evet bu hafta bir de konuğumuz var. Sinema yazır Murat Özer. E, Mözer olarak da <gülüyor> bilinir. <gülüyor> Şu anda aramızda. Hoş geldin. Hoş bulduk. Evet e, Murat'ı bugün konuk alma esas sebeplerimizden biri. Geçen hafta da dinleyicilerimize söylemiştik. Film ekimini böyle birazcık daha uzun uzun rahat rahat konuşmak istiyoruz. E, hafta başında sona erdi. Diğer illerde devam ediyor. Gösterimler hala İstanbul dışında. Dolu dolu geçtim ve e, önümüzdeki vizyon dönemine dair de aslında bize bir fikir verdi. Hangi filmleri beklemeliyiz, neleri heyecanla diye birazcık dinleyicilerimize o konuda da e, ipuçları vermek istiyoruz şimdiden. Ama e, haftanın vizyon filmlerini konuşarak başlayalım. Evet, e, demin bir parça çaldığımız Jack Reacher bunlardan biri. Bu arada toplamda yedi filmimiz var ve dördü yerli yapım bunların. Her hafta böyle zaten ya, artık. Yes. Evet yazım bir hafiflemişti yine. yazım hafifler evet. ama yazım bile giriyordu bir iki bir yerli film. Evet Jack Reacher asla geri dönme. Yeşim'in de dediği gibi Jack Reacher dizisinde ikinci film. Bu zaten bir roman serisi. Lee Child'ın yazdığı romanlar son derece popüler. Filme Edward Swick uyarlamış. Başrollerde Tom Cruise yine Jack Reacher'ı canlandırıyor. Ayrıca Cobie Smulders, Robert Nepper ve Danica Yaroş yer alıyorlar. Ee, izledim. Evet Murat <gülüyor> izlemiş çok <gülüyor> çok da yani. konuşmak istemediğini belirtti bu konuda ama yani, <gülüyor> işte Jack Reacher Tom Cruise yani, söyleyecek de pek bir şey yok yani bu tür e, tek başına herkese karşı e, filmlerini severim aslında ama bu Jack Reacher bir ...ısınamadım ya. Yani, bilmeyen dinleyicilerimiz için hemen söyleyelim... ...ilk filmi e, görmemiş olanlara... ...böyle bir eski... E, ...casus, her şeyi... ...tek başına yapabilen adamlardan... Yani ...bir var yine neredeyse. Asker aslında, es, asker. eski asker. Ee, i̇şte... ...ordudan bir şekilde... ...ayrılmış. Ama yollarda tek başına ve... Ya ...özelliği de... ...silah kullanmıyor olması. Aslında hani bir karakter için güzel... İyi bir özellik bu ama işte yumruklarıyla her şeyi hallediyor. Burada da hallediyor. Birinci filmde de halletmişti. Yani bu şey serilerden zannediyorum. Hani bir karakter üzerine kuruldu ama o karakterdeki oyuncu seçimi çok önemli. Ben de ilk film için Tom Cruise'un canlandıracağını duyduğumda çok şaşırmıştım. Bir iki tane Jack Reacher romanı okumuşluğum var Lee Hasbelkader. Dediğim gibi eski asker ve... Kuvvetli bir adam ve askeriyenin içerisindeki özelliği de e, şeye geçmiş olması. Bu daha ziyade aslında polislerden biliriz e, bu kendi içindeki... E, Çürük yumurtaları i̇ç ayıklamak için iç denetim bölümünde e, uzun süre çalışıyor aslında. Hani askeriye içerisinde de. O yüzden hani dostları olduğu gibi düşmanı da çok olan bir adam. Yani evet, ordu evet. içerisinde öyle de bir geçmişi var. E, zaten bütün bunlardan dolayı bir noktada hani ekarte ediliyor. Sistem dışına itiliyor. E, ama bir şekilde de askeriye ile bir bağlantısı, bağlantısı var. Bağlantısı var ama Tom Cruise gibi işte hani... 160, 165 boylarında bir adamın yani o Daha da süper adam oluyor. Hangi mi o evet. boyuyla bunları yapabildiği? için? Burada. E ...işte askeriye de hala içerideki... ...arkadaşlarından kendi yerine getirilen... ...binbaşı Susan Turner da onu... ...ismaldır canlandırıyor. Ben hala... ...tabii şeyi kabullenemiyorum. When I Met Your Mother'ın... Robin olduğu için <gülüyor> o kadar sene... ...bir dizide oynayınca evet. ve o kadar da... Popüler, kü ...popüler kültürün içinde yer alan... ...bir dizide. Burada böyle... ...ya asker binbaşı evet, Robin binbaşı işte Turner. gibi... <gülüyor> E, ...casuslukla e, suçlanıyor... E, ...Binbaşı Turner... ...onun adını temizleme, onu kurtarma... ...gibi bir misyonu var İşte Kaçıp kovalamacılar falan... ...böyle gidiyor ama... ...yani ne bileyim... ...birinciyi sevenler belki bunu da severler... ...ama ben birinciyi de sevmemiştim... Hı -hı. ...ya bu benim karakterim... değil anlaşılan Jack Reacher... Evet. Bir ...ben John Wick'çiyim... ...John Wick... Çiyim. ...John Wick'in evet. <gülüyor> Wick devamını bekliyoruz... ...o da geliyor... Evet, ...az kaldı... Evet haftanın e, bir diğer yabancı filmi daha ziyade okul çocuklarına hitap ediyor. Zaten o da bir adı, uyarlama. O da bir uyarlama roman uyarlaması yine James Patterson'ın çok satan e, çocuk romanlarından Middle School The Worst Years of My Life ortaokul hayatımın en kötü yılları. ...adıyla e, bizde gösterime giriyor. <gülüyor> Bu arada Türkçe adında... ...yine bir e, noktalamanın ...ne kadar önemli olduğu e, durumu var. Çünkü ortaokul hayatımın... ...en kötü yılları olarak giriyor. Halbuki... ...orijinal isminde ortaokul, iki nokta üst üste... ...hayatımın en kötü Ama yılları. Ama düzelttiler dedi. galiba. Sonraki şeylerde... ...düzelttiler. Ortaokul, tamam. iki nokta üst üste oldu. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ortaokul yılları dediğim zaten kaç yıl var orada yani. Ee, ki aslında yani herkesin de muhtemelen çok da e, şey yapmayacağı, e, yadırgamayacağı bir fikir. Ortaokulun hayatın kötü yıllarından olduğu bilmiyorum. Benim için de öyleydi. Pek haz etmemiştim. Benim için öyle değildi ya. yani. Amerika'da zaten bir standarttır ne o bileyim, ortaokul faciası. En kötü yılları. Ne bileyim askerlikken falan. Yani. <gülüyor> Burada Steve Carr yönetmiş, başrollerinde Griffin Gluck, Lauren Graham, Robbie Riegel ve Thomas Barbuska yer alıyorlar. Lauren Graham'ı en tanınmış isim aslında filmdeki. Kasım ayında heyecanla bekliyoruz. Gilmore Girls geri dönecekler. <gülüyor> Hayranlarının heyecanla beklediği. Burada yine anne rolü önünde karşımızda. Evet. Oğlu Rayfin böyle otoriteyle sorunları var ve kendisini ifade etmek için daha ziyade çizen, çizgi romana vermiş, çizgi roman kültürü hayranlarından bir çocuk. Ama başladığı okul, ortaokul o kadar disiplinli bir yer ki, o kadar çok kural var ki orada çocukların kendilerini ifade edecekleri hiçbir alan yok neredeyse. Hatta müdür bir noktada diyor yani burada yaratıcılığa yer yok diyor ve onun üzerine çocuklar kendi aralarında anlaşarak küçük çaplı bir ayaklanma başlatıyorlar hmm. Ee, bir, bir, bir takım direniş eylemleriyle onun üzerine aslında o yaş grubuna hitap edebilecek. Olaylar küfet. gelişir. Aynen. Evet. Bu daire ve Vempeke'den bir benzeri gibi Biraz bir şey. ya da bir Evet. evet. Bir, bir iki yaş büyüğü evet. gibi bir şey. Yani bu zaten tabi böyle Jean Vigo'ya gidip halve gidip sıfırdan <gülüyor> gördüğümüz bir <gülüyor> ayaklanma <gülüyor> motifi zaten var. Ama bir yandan da hani hele dünyanın neredeyse her yanında bizde bile ...okullar artık böyle çocukları bir pohpohlama haline daha çok geçtiler ya... ...o yüzden bu aslında bizim jenerasyonun daha aşina olduğu tip bir okul anlayışı. Evet, evet. Öyle yok çizim çizme, saçlar kısa olacak, tırnaklar kısa olacak, çorap şu boyda olacak falan gibi bir şey. Öyle bir şey pek fazla kalmadı yani hele Amerika'daki okullarda. Ki Türkiye'de bile. Türkiye'de yani bile. Eskisi gibi değil. Ee, o yüzden hani böyle biraz... Tabii o kısmısı kurmaca diyelim ama e, o ayaklanan çocuklar e, hikayesi dönem dönem dönüyor tabii sinemaya. Evet, onun dışında bu hafta bir de animasyon var küçük e, dinleyiciler için. Blink en süper kahramanlar. E, burada da birden çok süper kahramanlı bir e, animasyonla canlandırmayla karşımızdalar. Evet. Kahramanımız aşık olduğu kızı ve onunla beraber şehri de korkunç bir saldırıdan kurtarmak üzere e, süper kahramanlarla beraber bir e, şeye girişiyor. Bir robot saldırısı. saranmadığımız evet. kızı. Bir an önce seyretmek lazım. <gülüyor> Bizde şöyle de bir <gülüyor> durum var. E, Türkçe seslendirenleri bilemiyoruz. E, filmin yapımı Kore'den, yönetmenler e, Kore'den. Kyung Ho Lee ve Won Ji Lee. E, bu da... E, Fragmandan anladığımız kadarıyla oldukça klasik ve hatta tutucu e, cinsiyet rollerinin niye olduğunu biraz açıklıyor. Yani Amerikan filmler işte bu Frozen'la... E... ...vesaireyle biraz daha bunları zorlamaya, biraz Hı -hı. değiştirmeye başladılar. Burada direkt işte yüzük alayım da kız arkadaşıma <gülüyor> evlenme teklif edeyim... ...en büyük, en güzel yüzük diye bir yerden giriyor. Ama tabii Kore'den e, baktığımız zaman Kore'de hala e, bu rollerin oldukça tutucu bir yerde durduğunu da biliyoruz. E, öyle açıklanabilir diye tahmin ediyorum. Kore kültürüyle çok ortak yanımız olduğunu tekrar altını çizelim. evet. Evet, bu hafta dört tane değerli yapımımız var. Hemen onlara da geçelim. Bir tanesi senenin e, daha e, büyük e, işlerinden, popüler işlerinden ikimizin yerine Umur Turagay'ın yönettiği filmde başrollerde. Serenay Sarıkaya, Nejat İşler, Zerrin Tekindor ve İşler Gökseven yer alıyorlar. Evet, Umur Turagay karışık pizza yapmıştı ama daha çok reklam yönetmenliğiyle tanınıyor e, Türkiye'nin. En üretken reklam yönetmenlerinden biri. Ee, burada böyle bir aşk hikayesi, küçük bir kasabada e, Serenay Sarıkaya'nın büyüdüğü Çiçek adlı genç kızımız, okula yeni bir edebiyat öğretmeni gelmesiyle işler evet. karışıyor. Evet, işler karışıyor. Orada bir yani tabii çok ben... ciddi etik problemler <gülüyor> var. <gülüyor> benim için de işler karıştı bu filmi seyrederken. Ya şunu düşündüm. Ya yani biz böyle hani çok e, sıradan aşkları hani çok iyi yaşayıp anlattık da e, sinemada böyle bir çok büyük, efsanevi neredeyse inanılmaz e, bir aşkı anlatmaya sıvanıyoruz diye düşündüm. Ve sonuçta da inanmadım. <gülüyor> yani bir, inanmayınca bir filmi Hikayeye inanmayınca da o iki saatte biraz tırnak içinde de olsa azap oluyor. Bir de, bir de bir de yani bu iki karakter daha doğrusu iki oyuncu da yani birbirlerini tamamlayamıyorlar gibi Hı. geldi. Özellikle Necdet İşler'e inanamadım. Yani e, Serenay Sarıkaya ile Necdet İşler'in aşkına inanamadım. Daha doğrusu yani tabii ki hani söylemeyeceğim finalde ne olduğunu falan ama o finalde beni hiç hiç ikna etmedi. Yani bu bu hikaye e, Kore'den falan gelseydi biraz önce Kore'den bahsediyorduk ya yani Kore'den gelse onlar bir şekilde e, beni inandırabilirlerdi diye düşünüyorum. Onlar bir şeyler yapıyorlar, bir şey buluyorlar, insani bir şey e, sokuşturuyorlar araya ya da uhrevi bir şey katıyorlar. Ve inandırıyorlar ama bizde böyle aşklara bilmiyorum ya daha da böyle oluyor. aşklara hazır değiliz belki de Şu da oluyor <gülüyor> bence yani Türkiye'den bir şey oradan bir şey gördüğümüzde bazı detayları biz anlamayabiliyoruz bazıları bizim gözümüzü boyayabiliyor Buradan olunca fazla tanıdığın şeylerde dokunan yerine oturmayan pek çok şey de evet. oluyor bunu Mustang'de geçen sene çok konuştu evet, Dünyanın evet. geri kalanı bayıldı Türkiye'de Hı -hı. beğenilmedi Evet Ee, ...öyle bir durumda olmuş olabilir. <gülüyor> ama da öyle seni... bir şey olmaz herhalde. <gülüyor> seni ikna edemedin demek ki. Liseli bir genç mi? Çiçek. Evet, evet. 18 yaşında. 18 yaşında... Neyse, 18 şeyde... yaşında en azından. 40 yaşında. Yani. Şimdi mesela... Filmi ben izleyemedim henüz ama fragmanı izlerken mesela ben şeyde direkt şöyle bir yabancılaşmaya başlıyorum. Ne Serenay Sarıkaya ne de o sınıfta sıralarda oturan diğer çocuklara liseli genç gibi gelmiyorlar bana. Hani bu kasta da bizde böyle bir sorun oluyor. Hani daha büyükler. Hani gerçekte de daha büyük. Yaş olarak da daha büyük duruyorlar. Yani böyle liselileri anlatırken. Yani lise liseli de değil aslında. Yani üniversite üniversiteye hazırlanıyorlar galiba. Yani bunların okulları... Liseli gençler mi? 18 yaşındalar. Ben hiç liseli gibi gelmedim. Belki de senin dediğin şey yüzünden bana evet. hiç liseli gibi gelmediler. Gelmiyorlar. İşte evet. ben ondan bir sıkıntı, yani bu Mesela televizyon dizilerinde de böyle bir sorun oluyor genelde. Hani liseli gençler şey oluyor ama hiçbiri liseli gibi durmuyor. Ee, yani genelde e, böyle hani star bir takım oyuncuları yerleştirmek için genç Hı -hı. oyunculara çok yönelmiyorlar. Bilinmiş isimlere gidince onlar da tabii yaşından büyük duruyor. Ya ama orada orada biraz... bu Hollywood'un da çok başvurduğu evet. bir orada yöntem. Orada da problem oluyor. Orada da oluyor. Oluyor, oluyor. Oluyor ama... Mesela Jennifer Lawrence'ın şey hem 18 hem 40 olarak hani temaliyen evet. yaş değiştirerek <gülüyor> evet. karşımıza çıkması orada da beni rahatsız ediyor. Evet ama bu hafta böyle bir romantik e, film izlemek isteyen varsa e, tercihi... Ama iyi iş yapacaktır. İkimizin Sonra, yerine olacaktır. İyi onu... iş yapacak diye tahmin ediyoruz. Evet. Sonuçta eli yüzü düzgün... Hani evet, evet. Yasayı itabeden. Evet. Yani, yani ben ikna olmadım ama hani ikna olabilir insanlar ve düzgünce anlatılmış. Çok öyle sarkmalar falan yok. Hani biraz uzunca tutulmuş belki. Bazı tekrarlar var. Zaten... Bazı karakterler yerine oturdu Ne biliyorsun? Özgür Emre Yıldırım, değil mi? Hmm. Yani çok beğendiğim bir oyuncu. Hani burada da iyi oynuyor aslında ama o karakter, yani o karakteri filmden çıkardığında filmin pek bir şey kaybedeceğini düşünmüyorum. Hı hı. Evet ama hani bu işte yıldız gücü olan ve hani isimlerinin gücüyle belli bir... Evet, e, evet. Bu dediğin uzama şey, meselesi de zaten biraz dizi izlemeye alışık bir göze çok da batmayacak bir şeydir. Hani dizilerinde iki saat, üç saat tabii, olduğunu tabii. düşünürsen e, Türkiye'deki anlatı biraz oraya... Ama şunu da görmemiz lazım. Şimdi dizi izlerken insanlar gidiyorlar, çay koyuyorlar, Doğru. diğer işlerini yapıyorlar, geliyorlar. Sinema başka bir şey. Evet. Hayır, yok canım gibi. artık sinemada da neredeyse çay koyar hale geldiler. Yani. <gülüyor> <gülüyor> Hiç öyle bir Doğru. şeyleri, bir sıkıntıları yok yani. Telefonlarını Gir, kontrol çek, ediyorlar, telefon, yalışıyorlar falan. Konuşmalar, yorumlar. Evet. Yani her şey var yani. Evde nasıl seyrediyorsa öyle seyrediyor sinemada da. Paramı veriyorum yani istediğimi yaparım modunda insanlar. Evet belki de sinema izleme <gülüyor> alışkanlıkları üzerine de ayrı bir program yapacağız. Evet, Hepimiz özellikle... çok dolduk. Gerçi yok ben çok doldum demeyeceğim o yüzden sinemaya gidemiyorum. Yani ön gösterimde yakalayamadıysam ya da başka sinemada değilse hem ara olacak hem şey yiyecek herkes mısır yiyecek hem işte konuşacaklar. Tabii canım, tabii. Önümdeki bütün parlak en parlak tonuyla telefonunu açacak falan ben gidemiyorum artık. E, tabii canım basın gösterimlerinde biz gerçekten e, lüks içinde e, seyrediyoruz filmleri ...ki öyle ya. bir seyir zevki... ...yok yani artık... ...normal vizyonda film izlemeye kalkarsan... ...ben eğer kaçırdıysam... ...bir filmi... ...ne bileyim pazar sabahı ilk seansa... ...falan gidiyorum... ...yani ne kadar az insan var... ...o kadar az rahatsızlık var diye... ...evet maalesef... Haftan... ...konuyu dağıttım galiba biraz... ...olsun biz dağılırız öyle tekrar topluyoruz... ...evet bu ortak yaramıza... Parmak bastık. E, haftanın diğer e, filmi e, Rüya. Dervis Zahim'in son filmi. E, Başrollerinde Gizem Akman, Dilşat Boz Yiğit, Gizem Erdem ve Mehmet Ali Nuroğlu yer alıyorlar. Evet Rüya e, Adana'da premierini yaptı. Hı hı. E, yarışmada en iyi kadın oyuncu ödülünü de aldı. Böyle bir ...inşaat mimari hikayesinden... Evet, ...mimariye evet, el yapıyor. attı bu sefer... ...Dervis Saim. Evet, farklı sanatlara baktıktan sonra... ...hatta bir de cami inşaatı var. Evet. Bana döndün değil mi? Sana döndüm, yani sen Adana'ya gittin ben, çünkü. Ben gittim, <gülüyor> filmi de izledim... ...hani çok da üzerine uzun uzun... ...konuşmak istemiyorum. Yani... Öyle yani. diyorsun sonra konuşuyorsun. Yani... yani ...Dervis Saim'i yaptı aslında saygı değer. Yani aslında her filminde saygı değer çabalar sarf ediyor ama yani belli bir noktaya kadar getirip e, tamamlayamıyor gibi. Her filminde olmasa da burada öyle. Bazılarında daha başarılı evet. sonuç elde ediyor. Evet, sonuç elde ediyor. Bazılarında edemiyor bence. işte edemediklerinden biri bence rüya. Yani sadece ben değil, yani oradaki jüri de belki tırnak içinde değerini vermedi filmin. Ama orada izleyen işte sinema yazarı arkadaşlarım da çok içine giremediler. Belki Dervi Saim yani yaptığı konusunda kendini ikna etmiştir. Hani sonuç konusunda. Ama yani orada izleyen İnsanları ikna edemedi. Ben dahil. Yani biraz böyle hatta çıkışta şey diye konuşmuştuk. E, yerli Inception diye konuşmuştuk <gülüyor> film için. E, var öyle de bir havası. Yani yalandı değil. Eee ama işte olmamış yani bazen olmamış. o formül bir şey yarıyor bazen yaramıyor hmm. aslında ilginç bir fikirden yola çıkıyor çünkü hakikaten Türkiye'nin şu anda ilginç sorunları mimarlık, toplu konut, kentleşme, şehir planlaması, cami yapımı, cami yapımı e, <gülüyor> hepsi iç içe geçmiş durumda öyle bir hikaye var. Bu arada e, üç kadın oyuncu e, öne çıkıyor Gizem Akmen diye şart Bozhiyete aynı de, karakteri e, Gizem oynuyor Gizem Erdem olarak ama Gizem Erdem aldı ödülü onda. Evet o işte onun... Onunki biraz daha uzunca olduğu için herhalde. Yani film içinde aynı karakteri oynuyorlar ama... Ya ...onun daha uzunca bir zaman dilimi var film içinde. Belki o yüzden ona vermiş olabilirler. Ben <gülüyor> olsaydım belki ya ensemble ödülü de verebilirdim. Yani üçüne birden. <gülüyor> Hatırlarsınız A World Apart'ta, öyle olmuştu. öyle olmuştu. İde bu filmi izlerken şey de aklıma geldi benim Toscanosun palindrom. Evet. <gülüyor> Aynı karakteri birbirinden çok farklı olanların evet, hmm. farklı evet, hikayeler içerisinde evet. canlandırdı. Ya da tabii Bob Dylan'ın e, biyopik. Evet. I'm not there. I'm not there. Olabilir. Yani dedim gibi işte e, saygıdeğer bir çaba. Evet, yerli filmlerden devam ediyoruz. Zira bu hafta dört tane var. Defne'nin bir mevsimi, e, bu da Antalya'da geçtiğimiz günlerde premierini yaptı. Mehmet Öztürk yönetmiş, başrollerde Hande Subaşı, Gökhan Alkan, Mert Öcal ve Mert Karasu yer alıyor. Bu da Antakya'da geçen bir hikaye. Ee... Bir aşk üçgeni var iki kardeş ve e, ikisinin de ayrı ayrı aşık oldukları Defne adlı bir genç kadın hmm. ama bir taraftan da e, toplumsal arka plandaki e, siyasi olaylar bir takım kırılmalar e, Orta Doğu'da değişen dengelerle beraber bütün bunların Antakya'da yerelle yansıması ve özelde de onların ilişkileri üzerine olan etkisi ne İlginç. bakıyor genel olarak Defne'nin bir mevsimi henüz bizde izleyemedik. Evet, Antalya'dan çok da bir yorum gelmedi e, bu filme dair önümüzdeki günlerde. Bir de çok, çok az kopyayla giriyor galiba film. Evet. Yani üç kopya mı? Öyle bir şey miydi? Ya da ben mi yanlış hatırlıyorum? Yok, gerçekten az. Bayağı az, az kopya ile gösterime giriyor. Ve tabii son olarak cin filmi olmadan hafta bitmez. Tabii canım, tabii. Bu hafta illet. Var. Yönetmen Soner Acar, başrollerde Aydın Sidal, Taner Karamahmutoğlu ve Gülçin Özlen yer alıyorlar. Ee, ama burada ben basın bültenini lütfen dinleyicilerimizle paylaşmak istiyorum. Konusunu. Bizle de paylaş. Evet, sizlere de paylaşayım. Ee, yıllar önce anne ve babalarını kaybeden Aydın ve Taner kardeşler Kemerburgaz'da ailelerinden kalma derme çatma dağ evinde yaşamlarını sürdürmektedirler. Aydın'ın tekrar Taner'i sevdiği kızla evlendirebilmektir. Bir gün aile dostları Can'ın kanser olan kardeşini istemeden ölümüne sebep olurlar. Favori yerim buradan sonra geliyor. Can intikamını almak için cinler aleminden ateist bir cin ile anlaşma yaparak Aydın'a büyü yaptırır ve herkes için ölüm kalım savaşı başlar. <gülüyor> <gülüyor> Ates bir cinnle. Ates bir cinn oraya çok tatlı. <gülüyor> Hemen bu arada şimdiye bir... kadarki cinn filmlerinden çok farklı. <gülüyor> çok. Hemen bir açıklama yapayım üç kopyayla giden illetmiş. Ah illetten. Senin bir mevsimi on dört kopyayla giriyor. Neredeyim? Ama illeti bulmak zor olacak. Evet. Ee, evet bu haftaki filmleri burada <gülüyor> bırakabiliriz herhalde. Ee, bunlardan e, middle school, ortaokul hayatımın en kötü yıllarından bir parçayla devam edelim. Can Babamba'dan Something. Çamba Vamba'dan dinledik Top Thumping haftanın yeni filmlerinden Middle School The Worst Years of My Life Ortookul Hayatımın En Kötü Yılları filminde kullanılan parçalardan biriydim. 94.9 Açık Radyo'da sinefil devam ediyor canlı yayında ve canlı yayında konuğumuz sinema yazarı Murat Özerli. Vizyon filmlerini konuştuk. Şimdi... Film ekimi filmleri üzerine konuşmaya devam edeceğiz. Film ekimini bitirdik. Aslında bitmedi bir taraftan da. Film ekimi İstanbul'dan sonra yolculuğuna devam ediyor diğer şehirlerde. Ve filmlerin bir kısmı da yavaş yavaş vizyona girmeye başlayacaklar artık evet, önümüzdeki evet. haftadan itibaren. Biz de izlediğimiz filmler üzerine sizinle konuşmaya başlayacağız. Evet, geçen hafta da biraz konuşmuştuk. Benim hafta sonu gördüklerimle aslında çok büyük bir değişiklik olmadı. Geçen hafta saydığım filmler hala e, en sevdiklerim arasında olmaya devam ediyor. Bir de bu arada e, Ekşi Sinemada, e, kaç kişiyiz? Yedi kişilik bir yıldız tablosu Hı. yayınlandı. Hı. Hani ondan da biraz bahsedebiliriz. Sinema yazarları arasında ne e, favori olmuş. Aslında biz geçen hafta American'den zaten bahsede bahsede... E, Başka bir şeyden konuşamadık neredeyse. <gülüyor> e, bu yedi sinema e, yazarının da ortalamada en yükseği 4.67 ile American Hani Murat. American Hani mi? Hmm. <gülüyor> Seninki e, izlediklerinden sonra. Senin favorin Ya ben galiba 10 film izleyebildim. Aslında e, babaların çoğunu izleyemedim. Yani. Orada hepimiz aslında şöyle bir rahatlıkla davrandık diye belki de itiraf edelim. Nasıl olsa gelecekler. Biliyoruz. Evet, evet. Vizyona girecekler konusunda. Evet aslında şey film, film ekibinin biraz da işlevi bu. Yani orada izlediğim filmlerin büyük bir kısmının yıl içinde bir şekilde karşına çıkacağını biliyorsun. Hani bazılarını önden izlemek istiyorsun. Bekleyemiyorsun bazılarında sonradan işte basın gösterimde izlerim, gösterime girin izlerim başka sinemada Tabii sadece başka sinemada izleyebiliyoruz bu filmleri o zaman izlerim diyorsun yani benim evet Amerikan hani ben de beğenenlerdenim e, The Wailing'i e, beğendim Galiba bir Kara Kara Büyü diye mi e, Türkçe Kara Büyü, Kara Büyü Güney Kore filmi, Hong Jin Ah'nın. Evet bu daha önce Chaser vardı ve i Yellow Sea vardı. Ölümcul takip. Ölüm Denizi. Ya bu üçüncü filmi ve adam bayağı hani yönetmenlerimden biri olmaya doğru gidiyor. Özellikle Chaser çok şaşırtmıştı beni. çok acayip bir filmdi. Burada da bir hayalet hikayesi anlatıyor ama etli butlu bir hayalet hikayesi. Anlatıyor. O yüzden ayakları da yere basıyor. Ve birkaç türü yani aslında bir dram. Yani korku filmi olarak lanse edilmesine karşın aslında bir dram. Ve bayağı acıklı bir dram. Uzunca bir film. Zaten bu yıl... Hani film ekiminde hani Ortalama... kısa film gö gö göremedik. <gülüyor> Şimdi ona bakıyorum. <gülüyor> Böyle iki buçuk saatlik filmler festivali gibi <gülüyor> öden, oldu. yani daha çok konuşulan Zaten filmler sağate, neredeyse tamam. Hatta üç saate e, çıkan filmler var. Yani 156 vardı. dakikaymıştı o eylen. Evet bu da iki buçuk saate aşkın bir filmdi. Ama hiç yani hissedilen deriz ya biz hissedilen Hissetlen, süresi. Hı. Hiç öyle iki buçuk saat falan değil. Çok çok güzel akıp gidiyor film. Etkileyici ya. Güney Kore sinemasını seviyorum ben. Yani, yani dramı da, trajediyi de, korkuyu da, gerilimi de, polisyeyi de. Yani ya hepsini aksiyonu da. Çok iyi yapıyorlar. Ya. Evet, hepsini iyi yapıyor bu geçen sinema. Geçen cumartesi Yeşim'le beraber Zombi Ekspresi'ni Ha, seyredik. Train to Busan. Train to Busan. Ve ha. hani korku ve aksiyona melodramı da katabiliyorlar. Tabii tabii. tabii, tabii. O, zaten o Train to Busan çok çok acayip bir bileşim. Baya ben böyle sonlarda bir birkaç damla gözyaşı döküldü benden. Senden birkaç damla. <gülüyor> ben baya koptum diyebilirim. <gülüyor> o biraz tabii hani ihtiyaca göre de değişiyor <gülüyor> hani. <gülüyor> e, kesin... ama bütün klişeleri kullanarak e, itici olmamak. Evet. Böyle bir şey. Evet yani hakikaten Train to Busan'da da bir yandan da öyle çok dev bir bütçe de değil. Yani bütün ülkeyi zombiler ele geçiriyor ama bütün bunu bir trene evet. sokarak ve hani bazı yerlerde işte ekstraları kullanıp... ...bayağı mantıklı bir bütçeye böyle iki saatten fazla bir süre insana heyecan içinde bırakan evet, evet. bir şey çıkarabiliyorlar. Heyecan, gerilim. Temposu yani hiç, çok iyi. Temposu müthiş. Şey ben seraryoda geldi... tek bir açık buldum Hı -hı. Train to Busan zombi expressinde. ...yani bütün o kovalamaca ve şey boyunca... ...bütün o trende yaşananlar boyunca... ...hiç su ve yemek ihtiyacı olmaması. Heyecandan. Ama olmaz, hamile kadın ve çocuk var. Yani. O da. Ama yol bir saat diyorlar ya baştan... ...zaten hani aslında zamanı biraz... Ama dura dura bittiler şey falan yani hani... ...o öyle pek... Ben senaristlerin <gülüyor> baya erkek olduğunu düşünüyorum... ...çok onunla yakaladığı... <gülüyor> ...böyle bir boşluk yakaladığımı düşünüyorum... <gülüyor> <gülüyor> Olabilir. Ba bana şey de hatırlattı. E, Kontroloski'nin Runaway Train'ini de hatırlattı. Train to Busan. Bu... E, Amerika'da çektikler. John da. White'de, hmm. Eric hmm. Roberts'ın e, şeyden, hapishaneden kaçıp bir trenle yola çıktıkları... Yani o, o filmin... Zombili versiyonu. Ha, zombili gibi. versiyonu gibi. <gülüyor> geldi. Tabii orada sadece iki kişi bir de işte Hı. Rebecca Morning karakteri vardı. Ee, böyle izlerken o, o aklıma geldi nedense. Belki hani burada tabii bambaşka şeyler oluyor falan ama yani o o yol hikayesi yani bütün tren filmlerini de hatırlatabilir. Hı. Ama yani. bu Runaway Train özellikle aklıma geldi bu filmi izlerken. Dediğim gibi ya böyle hani klişe leri ...kullanmak... ...hani bazen itici geliyor ya bize. Ama çok iyi kullandığında... ...ve yerli yerinde kullandığında... ya ...her şey... ...her şey klişe aslında... Tabii ...bütün tabii. film boyunca. Değil mi? Hiç böyle bir özel bir şey yok. Yani yaptığı eleştiriler... ...o benzetmeler falan da... ...yani aslında çok klasik şeyler. hani evet. O sistem eleştirisi de... ...hani baba figürü üzerinden o kapitalizme... ...ve bencilliğe, onun getirdiği şeye... Ya ee, da o iri yarı adamın kahramanlık şeyi destanı anı. falan. <gülüyor> <gülüyor> Baya klişe yani. <gülüyor> Ama çok güzel işliyor. Yani evet, hiç... evet, evet. Ee, başka e, film ekimi e, filmlerinden e, işte Todd Solons demişken dedik ya biraz önce Todd Solons e, Wiener Dog. Dog. Winner Dog da Todd Solons çok Acayip bir adam. Ya yani acayip bir kafası var. Yani çok soğukkanlı. Ama o soğukkanlılığın içinde çok acayip bir mizah duygusu var. Ve bir sosis köpek eşliğinde ya yalnızlığı bu kadar mı iyi anlatabilirsin yani? Her karakterin yalnızlığı bu kadar mı geçer bize? Yani Deniz DeVito'nun karakteri özellikle acayipti gerçekten. Çok da iyi bir oyuncu kadrosu var. Yani Kadro iyi canım bizim Fransız sağımız falan. Greta Gerwig <gülüyor> Ellen version. <gülüyor> o <gülüyor> Fransız sağ olarak kaldı. <gülüyor> kaldı kaldı. <gülüyor> kaldı. <gülüyor> ben artık ona Fransız sağ diyorum zaten yok yani Greta Gerwig falan. Evet. Bazı oyunculara öyle yapışıyor karakterler. Bir de tabii Captain Fantastic var. Seni Aa Captain Fantastic. Evet onu biz görmedik ama Murat'tan Ya Captain fantastik. O da Kahn'dan gelen filmlerden. Ya şimdi hep şeylerden bahsettim. Bir film izlerken hep aklıma bir film geliyor dedim ya. E, geliyor gerçekten yani ister istemez belki de bizim işimiz gereği böyle. Çok film izlediğimiz için başka filmler aklımıza geliyor. Ama burada özellikle hani başkalarının da aklına gelmiştir diye düşünüyorum. Şimdi burada Captain Fantastic adamımız, hani böyle adı Captain Fantastic bu, bu süper kahraman falan değil sonuçta. Yani Viggo Mortensen'in buradaki Canlandım. karakteri e, sanki Into the Wild'daki Chris karakteri. O, Sean Penn'in filmi. Evet, Sean Penn'in filminde. Orada ölmeseydi o otobüste Büyüdüğünde boğulurdu. Büyüdüğünde boğulurdu. Yani o, onu hissediyorsun. Ya Tamamıyla sanki hani o film bitmiş ama ölmemiş diye düşün ve devamı gibi bu film. Yani onun ütopyasının ne kadar e, gerçekliğe kavuşup kavuşamayacağını bu film gösteriyor gibi geldi bana. Bu arada araya şöyle bir minik reklam girmek istiyorum. Ben bugünlerde iyice podcastlere sardım. Yeni yeni deniyorum. Ee, senin dediğin bu bir şeyleri seyredince başka bir şeyi hatırlatması konusunda bir podcast var. İngilizce. The Next Picture Show adında. İşte her hafta iki film alıyorlar. Biri eski, biri yeni. Bunlar Genellikle sequel bile değil ya da yeniden yapım bile değil ama birbirini hatırlatan yani biz bunu seyrettik yeni bize şunu hatırlattı <gülüyor> üzerinden birkaç kişi iki filmi işte yarım saat birini yarım saat öbürünü konuşuyorlar yani ha, bu sırf işte. sende Ta yok var böyle Takılayım bir şey. Takılayım ben de. <gülüyor> Şimdi biz de belki Türkçe versiyonunu yerli versiyonla başlayabiliriz neden olmasın? Neden olmasın? Bu arada Captain Fantastic demişken, e, filmden, hatta filmin kadrosundan e, bir parça dinleyelim. Bir yorum dinleyelim. Sweet Child of Mine. She's got a smile that it seems to me reminds me of childhood memories where everything was as fresh as the bright blue sky. Bitiyor. Sweet Child of Mine'ı dinledik. Bambaşka bir yorumu geldi. Captain Fantastic, Kaptan Fantastic filminin ekibi e, canlandırıyordu, seslendiriyordu filmin içinde. 94.9 Açık Radyo'da Sinefil programı devam ediyor canlı yayında. Konuğumuz Murat Özer'le e, film ekimi filmlerini konuşmaya devam ediyoruz. Kaptan Fantastic'te böyle fantastik anlar var. Var var. Yani bu şarkıda Ya, filmin çok güzel bir anında çalıyor. Bayağı etkileyici. Bak yeniden o ana geri döndüm. Bu arada film ekimi konuşurken e, aramızda demin Yeşim hatırlattı. Film ekiminde kaçırdığımız bazı filmler bu hafta sonu e, ve gelecek hafta. E, İstanbul Modern'de gösterilecek. Zira bir Balkan programı yapıyorlar bu iki hafta. Balkan Manya dün başladı. Ee, mesela yarın e, önce babam, sonra The Lobster... ...sonra da film ekiminden mezuniyet graduation gösterecek. Mezuniyet saat 17'de. Pazar günü cen 13'te cennetin sınırında... 15'te Saraybosna'da ölüm. 17'de Tatlı Gece gösteriliyor. Haftaya da yine Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar e, devam ediyor. Film hekiminden e, Sierra Nevada ve Köpekler bu gösterimde e, dahil edilmiş vaziyette o filmleri kaçıranlar için. Ayrıca Bahar'da, Festival'de Şövalyeyi kaçıranlar için de şövalye gösterilecek. Ben e, bir süredir yakalamaya çalışıyordum. 27 Ekim, Perşembe 17'de ve e, 30 Ekim, Pazar saat 13'de şövalyenin de gösterimi var. Şövalyeyi izlemiştim. Evet, kaçıranlar için de Lobster önümüzdeki Perşembe tekrar gösterilecek. Bizde vizyona da girdi ama hı hı. çok uzun süre kalamadı haliyle. Evet, evet kalamadı. Evet, e, Lobster'ı kaçırmamak lazım. <gülüyor> Evet, bu da İstanbul Modern'in Balkan Manya programındandı. Şeyle devam edelim. Film ekimi filmlerimizle. Neyimiz vardı başka? Şeyde bir bölünme oldu. Arrival'da bir onu Hı, size izlemedim sorayım. İzlemedim ben. Şöyle bir şey var. Amerika'da mesela çok bir beğenildi eleştirmenler arasında. Rotten Tomatoes da çok yüksek. Buradaysa... Genelde beğenilmedi sin sinema yazarları arasında hatta Twitter'da bir atışmaya da şey oldu evet, evet, konu oldu. Takip ettim. Şimdi e, <gülüyor> bu ekşi sinemadaki yıldız avlusuna da bakınca e, orada da çok beğenilmen en beğenen benim olarak <gülüyor> görünüyor beş üzerinden üç yıldız verdim ben e, iki iki bir buçuk bir buçuk iki şeklinde gidiyor e, diğerlerinde. E, şöyle bir problem var aslında bu Dönaviğin özün e, işte Hollywood'da çektiği. E, Bilim kurgu filmi biraz işte gravity, işte hani böyle daha büyük, daha felsefi merkezinde de bir kadın olan bilim kurgu filmlerinden bir tanesi de uzaylılar geliyor. Arrival dediği o gelenler hmm. uzaylılar. Bu bir şey de değil, spoiler da de değil. Filmin ilk sahnesinde aa uzaylılar geldi diye başlıyoruz zaten. Baş kahramanımız da Amy Adams'ın canlandırdığı bir linguist... Ee, askerler geliyor diyor ki sen dil biliyorsun bize farsça tercüme etmiştin git bu adamlar ne diyor <gülüyor> <gülüyor> orada, orada bir problem var tabii yani tamamen ayrı e, paradigmalardan bahsederken böyle bir ay içinde baya konuşmaya başlıyorlar karşılıklı orada biraz biraz bir rahatsız oldum ben de ama e, bir de şey problemi var bir kısa hikayeden uyarlanmış ve zaman zaman o kısa hikaye olduğunu fark ettiriyor zira 110 hmm. dakika ve ...bayağı bir çekerek yüz dakika oluyor... ...ama onun dışında ben fikrini... ...çok beğendim... ...hani dilin düşünme şeklini... ...algılama şeklini de değiştirdiği... ...temelinden yola çıkarak... ...aslında hikayeyi özetleyebiliriz... ...bence kötü bir film değil... ...böyle bu kadar da... ...insanları ayrıştırmasına biraz şaşırdım açıkçası... ...yani ben bayağı ortada bir not vermişim... ...üç vermişim beş üzerinden... ...valla ben çok etkilenmedim bu tartışmalardan... ...ve hani nötr... ...bir şekilde izleyeceğim. Yani bir ön mi? yargıyla evet. izlemeyeceğim. Abdönivilov da sevdiğim bir adam, sevdiğim bir yönetmen. En azından yönetmenlik açısından çok büyük problemleri olduğunu zannetmiyorum. Bilmiyorum hikayesi. İşte biraz önce başka bir film için söylemiştim hani ikna olmak. Hani ikna olmuyorsa Bir insan yani o filmde ne kadar iyi yönetmenlik, ne kadar hmm. plastiği çok iyi olursa olsun ikna olmadı mı o filmi sevmiyor. Ve evet. de böyle bir buçuk yıldızda çakabiliyor yani. Evet bazen çok büyük bütçeler falan da gerekmiyor bunun tabii. için. Ya da çok felsefi sorular da tabii, gerekmiyor. Tabii. Mesela gene film ekiminden <gülüyor> benim o tarzda sevdiğim filmlerden biri I'm Nada Serial Killer'dı. Hmm. Ben katil değilim. Evet evet. E de o, o da çok sevilmeyenlerden biri olmuş. O da bir uyarlama. Ama, e, evet ama ben mesela bayağı sevdim. Çünkü yani kendi içinde tutarlı karakterleri e, anlatmaya çalıştığı şey. Atmosferi e, iyi. Atmosferi iyi. Atmosferi iyi dinamik o türler arasında geçişleri yapışı hoş dengesi şey açık vermiyor sürprizini açık sürprizini vermiyor, açık vermiyor. Kadar. belli bir gerilimi tutturuyor evet. e, merak dozu yerinde ben gayet e, memnun kaldım ama o ikna meselesinden de emin değilim yani ben bazen hikayeden ikna olmasam da o filmin deneyimi yeterince hoşuma gidiyorsa görselliği Hı -hı. işte bütün o atmosferi Ona da ikna olabilir. Yani illa hikayeye ikna olma meselesi değil o. Ama ben hikayeye ikna olmaktan kastım şu. Yani gerçek, gerçeklikten bahsetmiyorum. Hani onun gerçek olup olmadığına ikna olmak değil. Ya yani o hikayenin gittiği yolun seni ikna etmesi. Bazen ikna olmuyorsun işte. Yani ne kadar atıyorum, ne kadar gerçekçi bir ton tuttursa da, her şeyi yerli yerine otursa da seni ikna etmiyor. Yok ya bir o de, da izle... yani şey değil hani hikayeden ayrı sadece böyle bir hmm. video işine bakıyor gibi de bakabiliyorum Anladım. bazen filmlere o zaman. Olabiliyoruz. Yani i̇şte zaten bu Arrival'da da öyle bir tartışma çıktı galiba senaryosu zayıf diyenlerle hmm. hani, hani ne önemi var canım senaryosu <gülüyor> diyenler. <gülüyor> Senaryo yani dediğin, dediğin nedir ki? Diyorum. <gülüyor> yani Wong Karvaj sineması kendi başına senaryosu olmayan bir sinema ve oturup hani onun her şeyine ikna olabiliyoruz. Evet. evet, evet Orada başka bir şey var. Ee, gene senin izlediğin filmlerden biri Murat. Hell or High Water İki Eylikanda. Ha o da ilginç film. İlginç film. Baya bu şimdi American Honey'deki o e, Amerikan rüyasının içinde böyle gidiyorlar ya bizim çocuklar. Hı. Burada da iki kardeş soyguncu kardeşler. Bunlar hani şey diye düşünelim. Ne diye düşünelim? İşte Jesse James'le Frank James'in çağdaş versiyonları diye düşünelim. İlginç olan yine İngiliz bir yönetmen ve Amerika'da evet, böyle bir hikaye çekiyor. Evet, Andrei evet. Arnaz'la öyle bir benzerlik de var. Aynen. Ee, ve bunların bir Hedefi var. İşte e, banka soyacaklar, belli bir para e, toparlayacaklar ve bir şey yapacaklar e, bu parayla. Peşlerine de bir tane kanun adamı düşüyor. İşte Jeff Rogers'in canlandırdığı. Yani bunların hikayesi aslında baktığında bunu anlattı. Bir cümlede e, anlatılabilecek basit bir hikaye ama... Şimdi bunun içine işte bankacılık sistemi giriyor. İşte o, onların gittiği yerlerdeki e, o Amerikan rüyasının aslında rüya falan olmadığı giriyor. Yani bir sürü şey giriyor. Ama o klasik western e, kalıbından da hiç sapmıyor film. Baya klasik bir western seyrediyormuşsun gibi. izliyorsun Ben keyifte izledim. Yani Oyuncularda bayağı. Bayağı iyiydi. İyi bir kadro. Jeff Bridges, Ben Foster, Chris Pine. Hakikaten işte uyandıran filmlerden ve evet, özellikle Western sevenler için. şey artık ya böyle hastalıklı e, karakterleri e, oynama üstadı oldu bence. Burada da gayet iyi Büyük ağabey e, karakterinde. Beğendim. O i̇yiydi. zaman... E... Bitirirken artık programın sonuna geldik. Ben Melis'e yani? evet ya, ya. İşte ben... bir saat Anneti daha olur. konuşalım istiyorsun. Ah <gülüyor> ya Birth of a Nation diyelim. Biz daha izleyemedik Murat'la ikimiz ama değil mi? Ee, Melis aramızda ilk izleyen olarak, Nate Parker'ın filmi sonrasında kendi özel hikayesiyle beraber eklemlenince. ...birden bütün Oscar umutlarını kaybeden... ...bu filmin nedense aslında... ...o kadar da iyi bir film olmadığı sanki ortaya çıktı. Valla bence çok iyi bir film değil. Biraz fazla didaktik... ...hani çok görsel olarak etkileyici... ...ama çok etkileyici olmaya çalışır... ...bir durumu da var... Ee, ...en başta çıktığında... ...geçen seneki bu Oscar So White'a... ...iyi bir cevap olacak gibi göründü muhtemelen Sundance'de... ...o yüzden de bir pohpohlandı muhtemelen... ...o yüzden de bir beğenildi... ...ama bence zaten biraz zayıf e, yönleri var... ...bir de onun dışında... E, ...sonu çok sert... ...yani gerçek bir hikayeden o yüzden söyleyebiliriz... E, ...köleler ayaklanıyor... ...ve 60 beyaz... ...köle sahibini öldürüyorlar... ...ve yani hani... Öyle şey kibar kibar öldürmüyorlar baya baltalarla girerek öldürüyorlar ve... Ee, tamam e, akademinin yüzü değişiyor şudur budur ama hala büyük çoğunluğunun beyaz e, yüksek yaşta erkekler evet. olduğu bir akademide bu filme kolay kolay zaten o kadar bol bol bol ödül verilebileceğini ben sanmıyorum. Şey olarak da yani oyunculukta e, bir problemim yok da yönetmenlik olarak bence çok böyle kör gözün parmağına ve ağır kaçan bir yönetmenliği var. Evet. Şeyi karıştırıyorum sürekli hangisi <gülüyor> karakterin adı hangisi o? yönetmenin adı diye Ned Turner ile Nate Parker Evet biraz evet. fazla yakınlar Ben yine de filmin yönetmeni Nate Parker'ın akademide esas ıı, baltayı bu filmin aşırı ıı, şiddetli sonundan ziyade Kendi geçmişinden çıkan Tabii. bu tecavüz hikayesinden ıı, yediğini düşünüyorum Orada da ilginç bir biçimde yaklaşmakta olan seçimlerdeki Donald Trump ile böyle bir ortak noktası bir Ortaklıkları olduğunu düşünüyorum İkisinin de geçmişinden gelen cinsel taciz vakaları bence birinin Oscar hayallerini öbürünün de başkanlık hayallerini suya düşürüyor. İnşallah. Yani Oscar'ına bir diyeceğim olmaz ama öbürü konusunda inşallah. Evet bu hafta programımızın sonuna geldik. Murat Özer de konuğumuz çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Tekrar bekleriz. İnşallah. <gülüyor> Bu haftaki Bilmiyorum. destekçilerimiz Ayda Manukyan ve Tülin Özen'e çok teşekkür ediyoruz. Herkese iyi seyirler. İyi hafta sonları. Sinefil. Hazırlayan ve sunanlar Melis Behlil, ve yeşim buru